Mehmetçi'ye karşı savaşma bahtiyarlarına kavuşmuş olan ve Çanakkale Savaşları'nda temel olarak görev yapan, daha sonra Avustralya Genel Varisi olan Lord Casey, Çanakkale Savaşları'ndan hatıralarında şöyle bahsetmektedir. Biz Avustralyalılar, sizleri Gelibolu'da tanıdık ve sevdik. Ben de Çanakkale Savaşları'na temel rütbesiyle katılmıştım. O kanlı fakat her iki tarafında mertçe sürdürdüğü savaşta edindiğim intibaları hala aynı sıcaklıkla yüreğimde taşıyorum. Arguburnu cephesindeydik. Siperler arasındaki mesafe 8-10 metre kadardı. Korkunç çarpışmalar oluyordu. Yine cehennemi bir çatışmadan sonra silah sesleri kesilmişti. Taraflar yavaş yavaş siperlerine çekildiler. Yaralılar ve ölülerse savaş meydanındaydı. Bizim tarafta feryatlar, inlemeler vardı. İki siper arasında kalmış yaralı bir İngiliz yüzbaşı açıkta imdat, kurtarın beni, yardım edin'' diye bağırıyordu. Siperlerden biri bağırdı. ''Biriniz gidip yüzbaşıyı alıp getirsin.'' Askerler birbirlerine ''Git sen getir, hayır sen getir, ölmek istemiyorum. Zaten yüzbaşı da biraz sonra ölecek, ne gereği var? Cesareti varsa komutan getirsin.'' diyorlardı. İngiliz komutansa kızgınlıkla hala bağırıyor. yüreksi serifler. çabuk getirin onu o sizin komutanınız diyordu. Siperlerde bu tür atışmalar devam ettiği bir sırada karşımızdaki Türk siperlerinden silahın ucuna takılmış beyaz bir mendil yukarı kaldırılarak sallandı. Her taraf sessizliğe gömülmüştü. Her iki tarafın askerleri silahlarını doğrultmuş dikkatle mendili takip ediyorlardı. Siperin içinden iri yapılı bir er çıktı ucuna mendil bağladığı silahını yere attı iki kollarını açtı sonra kendine güvenen tavırlarıyla yavaş yavaş yaralı yüzbaşıya doğru yürümeye başladı karşı tarafla, çevresiyle, hiç kimseyle ilgilenmiyor herkes donup kalmış bu cesur Türk askerini hayranlıkla seyrediyordu şaşkınlıktan kurtulabilen İngiliz askerleri ise ona nişan almaya çalışıyorlardı oysa hiçbir şeye aldırmadan yüzbaşının yanına geldi Nazik ve yumuşak hareketlerle yaralının kıyafetini düzeltti, onu yerden kaldırdı, omuzlayarak yavaş yavaş bizim siperlere doğru yöneldi. Siperimizin hemen önüne yüzbaşıyı nazikçe yatırdı. Sonra arkasını döndü. Yine kendinden emin adımlarla siperlerine doğru yürüdü. Hepimiz donmuştuk. Hayrete düşmüştük. Sonradan her iki tarafın siperlerinden alkışlar ve ıslıklar yükseldi.